Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Rasulullah. Amma ba'd. En son dersimizde arkadaşlar konuşurken cahaletle devam ediyorduk. Cahaletin işte fıkhta ve şeriatta fıkhta ve akidede özür oluşundan bahsetmiştik. Cahalet fıkhta da akidede özür müdür diye kitabını takip ettiğimiz, okuduğumuz şeyh, Şeyh Abdülkadir İbni Abdülaziz, cehaletin fıkıhta da akidel ve muhteber olduğunu, geçerli olduğunu söylemişti. Yani, bir mana, bir insanın küfre düşmesi için bir kaide getirmişti. Demişti ki, bir Müslüman, ama Müslüman olduktan sonra, eğer küfür ameli işlerse, bu insanın bütün şartlar yerine gelip, bütün maniler, engeller ortadan kalktıktan sonra, bu insan ne olur? bu insan demişti, o zaman kafir olur demişti. E cehalet neydi? Cehalet de engellerin arasından bir engeldi. İnsanın ehliyetini engelleyen, insanın ehliyetini ortadan kaldıran bir engeldir demişti şey. Ve demişti ki aynı zamanda yalnız burada bu kimin için geçerlidir? Müslümanların yakalayıp hesaba çekip hücceti kavme edebildikleri için geçerlidir. Ama mümteni dediğimiz yani fıkıhta genelde bağı babında bir de Mürtet babında bu konu işleniyor. Mümteni dediğimiz insanlar bunlar demişti eğer bunlar Müslümanlar onları yakalayamadıklarından dolayı neydi mümteni? Ya kendi kuvveti vardır veya kendisi bir kuvvetin arkasına sığınmıştır. Dar harbe gibi veya işte bir kafirin kuvvetine sığınmıştır. Mümteni manası buydu Bunun üzerine hüccet ikaması, şartların yerine gelmesi ortadan kalkması diye bir şey söz konusu değildi. Bu ne olmuş oluyor direkt? Bu kafir oluyor demişti. Bunu böyle vakayeleştirebilecek var mı içinizde yani? Bu kaideyi alıp da böyle tam vakaya getirecek. Yani şeyhin görüşünü bu bu koymuş olduğu kaideyi alıp da vakayeleştirebilecek var mı içinizde? Örnek verebilecek. Mesela normal halktan biri diyelim küfür ameli işledi. Anladın mı? Bu adam nedir? Şeyhin koymuş olduğu kaideye göre bu adam yakalanması lazım. Öyle değil mi? Ve bu adama hüccetini ikam edilmesi lazım sanki bu küfre düştüğü noktayı bilsin ısrar ederse kafir olur öyle değil mi bu bir veya sorulsun belki adam küfür amelini yapmamıştır yani anlaşılmamıştır mesela tam diye ama diyelim bugün mesela asker askere giden insan da halktan bir insan öyle değil mi askere giden insan ne oluyor muhtenik oluyor neden dolayı muhtenik oluyor hem kendi kuvveti var müslümanlara karşı hem de kendisi ne yapmıştır hem de kendisi bir kuvvetin arkasına sığılmıştır dar harbe sığılmıştır Buna hücretin ikamesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Diyelim mesela yöneticiler, Tayyip Erdoğan veya işte ne bileyim Erbakan, kim olursa olsun. Hani bunlar küfür ameli yaptıkları kesin, öyle değil mi? Peki şimdi diyebilirsiniz ki bu şeyhin görüşüne göre bu niye bütün yedi yüzündeki hakimleri tekfir ediyor ki? Hani buna göre bütün hakimler kafir, bütün hükmelerler kafir. Gitsin onlarla otursun, konuşsun, hücreti ikamesin, öyle değil mi? Anlatsın siz küfür ameli yapıyorsunuz desin. Bunlar mümteni olan insanlar. Bunlar ne? Bunlar mümteni olan insanlar. Yani ya kendi kuvvetleri var başbakan olduktan sonra veya devletin kuvvetinin arkasına sığınmışlar. Müslümanların bunu tutup bunlara şey yapması mümkün değil. Bunlara hücreti kamu etmesi mümkün değil. Bu kimler için geçerli arkadaşlar? Bu bazı hakimler için geçerli. Hani maslahat adı altında İslam'a hizmet ettiğini zannedip küfür ameli işleyenler. Öbür tarafta mesela Arap hakimleri için imtina mümtina şartı yok. Neden? Çünkü Arap hakimleri, Arap yöneticileri şeyhleri yakalayıp içeriye atıyorlar. Ve bu şeyhlerin içeriği atılmasındaki sebep ne? Bunların işte hakimiyet meselesini konuşması. Zaten kendi ücreti kendi eliyle adam kendi üzerine ne yapmış oluyor? Kendi eliyle adam ücreti üzerine ikame etmiş oluyor. Peki şimdi arkadaşlar normal bir insan düşünelim. Yani normal bir insan düşünelim. Bu insana hüccet neyle yıkamı olur? Yani bir insan insanlara hüccet hani insanların artık yapmış oldukları fiillerin Allah katında yargılanıyor olabilmesi için şirk yaptıkları zaman müşrik vasıfı görmeleri için insanlara ne lazımdır yani öyle değil mi? Bu hüccet anlıyor musunuz hüccet kelimesini anlıyor musunuz? Anlıyorsun değil mi? Hüccet. Hüccet delil. Allah'ın delili var ya işte Allah tevhid Allah'ın delilidir yani bu insanların üzerine kim bunu ne şekilde insanlar bunu artır, hangi yolla insanlara gelmesi lazım ki artık diyebilelim bu adama tevhid ulaşmıştır Anladın bu adama din ulaşmıştır bu yapmış olduklarından hesaba çekilir yani iki kısım insan var bir kendisine ulaşanlar var bir kendisine ulaşmayanlar var öyle değil mi neyle olur arkadaşlar üç tane görüş var üç tane görüş var birinci görüş peygamberlerle olur Ehl-i sünnetin çoğunluğunun görüşü de ne? Ehl-i sünnetin çoğunluğunun görüşü de bu. Yani Allah'ın hücceti insanlara neyle? Peygamberlerle olur. Yani peygamberler olmadığı zaman neyle olur? Kitap ve alimlerle olur. Öyledir mi? Birinci görüş peygamberlerle olur. Yani peygamberler insana tevhidi, insanlara tevhidi ulaştırırlar. İkinci görüş arkadaşlar, akılla olur. Muhtecilerin görüşü. Üçüncü görüş, Misak, Allah'ın kalubela bizden aldığı misakla olur. Bu da ehli sünnetten alimlerin görüşü. Allah kalubela bizden söz almıştı ya. Ben sizin Rabbiniz A'raf 172 174. ayetlerde A'raf 172 174. ayetlerde Allah kalubela bizden söz almıştı. Demişti ki: "Eles tu bi Rabbikum?" "Kâlû belâ Allah dedi "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Ona da der ki "Evet ya Rabbi, sen bizim neymişsin? Sen bizim Rabbimizsin dediler. Anlaştık mı? Ne oldu elimizde şimdi? Üç tane görüş oldu. Şimdi bunları tek tek anlatalım. Bunlar çok önemli bu üçü. Çünkü bunu anlarsa insan hüccet bir insana neyle ikam edilir? Onu anlar. Birinci görüş Ahmetül Cumhur'un görüşüne göre ne? rasullerle peygamberlerle insana hüccet ikame olur. Peygamberlerle insana Allah'ın delili ulaşır. O da ne arkadaşlar? Ayet-i Allah ne diyor? resulan mübşirîn ve munzirîn l e allâ yekûn l linnâsi alâllâhi Nisa 65'te Allah diyor ki onlar peygamberlerdirler. Onlar ta ki Allah onlar gelirler uyarıcı ve e, korkutucu olarak ta ki insanlara peygamberlerden sonra insanların Allah'ın yanında hücceti kalmasın. Yani hani bize bir peygamber gelmedi demesinler. Aynı şekilde Allah ne diyor arkadaşlar? Nisa 10, e, İsra 15'te وَمَا كُنَّا muhaddibin حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا biz hiçbir bir kavme peygamber göndermedikçe biz onlara azap etmez diyor. Yine Allah arkadaşlar Taha 134'te ne diyor ayet kelimese diyor. Ve levne ahlak nihum bi azabı min kablihi, laqalulabbana lola ırselte ilayna رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ an zilla ou Eğer biz Muhammed'ten önce onlara helak etmiş olsaydık diyor Allah diyeceklerdi ya Rabbi niye bize bir peygamber göndermedi? Sen ayetlerine tabi olacağımız bir peygamber gönderseydin ki böyle rezil olmadan önce bu hale gelmeden önce tabi olsaydık senin ayetlerine diyecekler diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Yani Allah peygamberleri o zaman niye göndermiş? Kimsenin hücceti kalmasın diye göndermiş. Öyle değil mi? Kimsenin hücceti kalmasın diye göndermiş. Bu nerede geçiyor dedik? Daha 134'te geçiyor. Aynı şekilde وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْرِكَ الْقُرَى hatta يَبْعَثَ fi اُمِّهَا rasula senin Rabbin hiçbir kariyeyi tabir peygamber göndermediği müddetçe ne yapmaz? E, göndermediği müddetçe Kasas suresinde göndermediği müddetçe onlara hiçbir şekilde onlara helak etmez. Yani bir kariyenin bir yerleşim biriminin helak olabilmesi için oraya mutlaka ne gelmesi lazım? Mutlaka bir peygamber gelmesi lazım. Yine Münk suresi 8-9-10 buradaki ayetlerde ne diyor? Kullama ulkiye fiha feucun Söylehum, Khazanetuha almiyatikum nedir? Oraya her ateşe bir grup atıldığı zaman ateşin bekçileri sordular: Size bir Rasul gelmedi mi? Size bir Rasul gelmedi mi? Ya maşr aljinni ve al-insi almiyatikum Rusal minkum, ya aleikum ayati. Kıyamette Allah ne diyecek insanlara? Enam Suresinde diyecek ki: Ben size şey göndermedim mi? Ey insanlar ve cünnler, size Peygamber gelmedi mi? Benim ayetlerimi size okuyan size insanlar gelmedi mi? Ne diyor Allah? Ya bani Adam! İma yetenkum rusal minkum, yucusunu alaykum ayeti. Fman ittqa ve aclaha falak hofun alayhim velemam yahzan. Arap Suresinde Allah diyor ey insanlar, size mutlaka benden ayetlerimizi okuyan sizden bir peygamber ne olmuştur, sizden bir peygamber gelmiştir. Odan buradan ne anlıyoruz arkadaşlar biz? Buradan anlıyoruz ki demek ki hüccet, yani el üstünde arınların çoğu yanında Allah'ın hücceti olan tevhid. İnsanların yargılanabiliyor hale gelmesi Teklif sahibi olması neyle olur? Peygamberlerle Olur. Şeyh bu görüşü ne yapıyor? Şeyh bu görüşü kabul ediyor. Yani peygamberlerle olur. Bu görüş dedi kimin görüşü? Ehl-i sünnetin genelinin görüşü. Şimdi bu görüşte bir mesele var. Bu görüşte bir mesele var. O mesele de ne arkadaşlar? Peki kendisine davet ulaşmayanlar ne olacak? Yani mesela adam geldi Dünyaya Kendisine davet ulaşmadı. Ne olacak bu adamın hali? Ehli sünnete göre arkadaşlar. Ehli sünnete göre. Ammesinin görüşüne göre, genelinin görüşüne göre. İmam Ahmed'in Bezzar'ın ve başkalarının rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamberimiz ne diyor? Kıyamet gününde diyor, dört kişi imtihan edilecek. Sağır olan, yaşlı olan, çok yaşlı olan, deli olan, bir de fetret döneminde ölenler. Yani peygamber görmeyenler. Öyle mi? de peygamber görmeyenlerden kadar davetin kendisine ulaşmadıkları. Çünkü davet ulaştı mı ona fetret ehli denmez. Yoksa biz de şu anda fetret ehli olurduk yani. Kıyamette dört kişi hesaba çekilecekler. Sağır, deli, çok yaşlı yani hani bunak diyoruz ya. Bir de kim? Bir de fetret zamanında öğrendi. Çünkü peygamber diyor biri diyerek ki ya Rabbi ben işitmedim. Biri diyerek ki ya Rabbi ben hani akıl edemiyordum hani çok yaşlı, akıl edemiyor. E İbri diyerek herkes kendi özrünü söyler. Durumuna göre özrünü beyan edecek. Biri diyecek ki ya Rabbi bana hiçbir şekilde davet ulaşmadı. fetret zamanında öldüm de. Öbürü de ne diyecek? Öbürü de diyecek ki ya Rabbi ben deliydim yani Çocuklar benim taşla kovalıyorlardı. Ben hiçbir şey anlamazdım diyecek. Allah diyor bunlara ne yapacağız? tekrardan bir Resul gönderecek. Bunlara cehenneme girin diyecek. Cehenneme girerlerse onlara selam ve selamet olacak diyor. Anlaşıldı Şimdi bir daha orada yeni baştan başlar şey yok. Hayat yok. Allah onları deneyecek. Allah bir sene her dediğini yapacaktır diyorlar ya. E diyor bakalım cehenneme girin o zaman. Tabi yani. Şimdi e, ben iddia ediyorum diyorum sen her dediğini yapacağım. Öyle değil mi? İddia ediyorum diyorum. Bir de bunu çok uzakta görmedim. Mesela deccal da gelecek. Deccal'ın eline cehennem olacak. Cennet olacak. Öyle değil mi? Cennetine gireni cehenneme sokacak. Kendi gösterdiği cennetine. Gösterdiği cehenneme giren de cennete girecek yani. Öyle değil mi? Hadislerde yok mu? İşte iki tane şey var, yalancı cenneti bir de cehennemi var bunun. Ya yani deccalı da harikulada şeyleri var. İşte gökten yağmur yağdıracak, yerin hazinelerini çıkaracak, ölüleri diriltecek. Sırf ne için? Allah'ın insanlar yani yani baksın hani fitne, büyük fitne ya işte. Kim küfre giriyor yani? Hani kim o biz olsa, yani inşallah Rabbim bizden onu istiyoruz. Bu akide üzerinden sabit kalsa, yani eğer ihlaslı olsa, o günde deriz yani biz şunu biliyoruz ki hiç kimse önerileri diriltme etkisi yoktur. Yani yiyasın cinlerle, şeytanlarla bu işi yapıyorsun. Çünkü Rabbimize has olan bir şey sana gelmez. Ancak bir peygambere belli bir dönem için verilebilir. O zaman sen e, işte cennet cehennemi dünyada peygamber gösterememiş. Sen kimsin yani falan diye. İnşallah insan sabit olsa Allah ona bunu verir bu akireyi. E, orada da diyecek cehenneme girin diye. Madem dediğimi yapacaksan yapacaksanız da, da cehenneme girin. Peygamber diyor vallahi eğer girseler onlara selim ve selamet olacak. Yok ayet ne yapmasalar, yok eğer girmeseler zaten cehenneme ne yapacaklar? Cehenneme gidecekler. Şimdi arkadaşlar burada Ehl-i Sünnet'in akidesi, kendisinden davet ulaşmayanlarla ilgili Ehl-i Sünnet'in akidesi bunların imtihan edileceği. Bunu da Ebu Hasan Leş'arim makalatta Ehl-i Sünnet'in genelinden ne yapıyor? Ehl-i Sünnet'in genelinden, Ehl-i Sünnet'in genelinin görüşü olarak rivayet ediyor. Burada İbni Abdülbel gibi mesela büyük alimlerden bu hadisi inkar ediyor. Bu söylemiş olduğumuz hadisi. Böyle bir şey olamaz diyor. Neden dolayı olamaz diyor. Çünkü diyor, kıyamet günü diyor şey yeri değildir. Teklif yeri değildir. Kimse yerine emir verme, nahi etme yeri değildir diyor. Kıyamet artık ceza mükafat yeridir diyor. Tabi bu söz ne arkadaşlar? Bu söz birçok yönden reddiye verilebilir. Çok uzatmaya da lüzum yok bu meseleyi zaten. Önemli de değil. Birincisi ne? Alimlerin bu hadisi sahih kabul etmesi. Yani şey İbn-i Azir reddi olarak yeter. İkincisi... Abu Hasan'ın Eşhari'nin Ehl-i Sünnet akidesini bu diye göstermesi. Demek ki alimler bu hadisi kabul etmişler. Üç ayeti biliyorsunuz Allah diyor o gün onlar secdeye çağrılacaklar ama secde edemeyecekler. Demek ki kıyamette de ne varmış? Kıyamette de talep, istek, emir, nehi yani emir etme, nehy etme kıyamette de devam ediyormuş. O zaman nasıl anlayacağız? Kıyametin şey olduğunu yani mükafat yeridir, ceza şey yeri değildir. E sonra, e teklif yeri değildir, emir etme bir şey yasaklama yeri değildir. E, nasıl anlayacağız bu ikisini? Ta insanlar cennete girene kadar tam yerlerini bulana kadar teklif gene olabilir. Mesela hadisler diyor ya Allah secde edin diyecek, müminler edecek münafıkların belli tabaka gibi olacak şöyle. Demek ki bak yine istek var yani insanlarda orada hala mesela biri birine zulmetmiş veya Allah diyor ya biri birinin hakkında konuşur. Git getir diyor yani bunun delilini getir diyor. Ta ki diyor getirmeyene kadar irinin içinden çıkamaz. Yani kıyamette ne var? Bazı talepler var. Ta ki daha da böyle azap şey olsun diye, sorgu daha da şiddetli olsun diye insanların üzerine. Bazı talepler var. Bu da İbn-i görüşünü yok etmeye ne? Görüşünü yok etmeye yeterli zaten. Hı? Ha? Hangisi? Yevme yukşefu ansakin fe yudawne iles sujudi fela yestatiyon. Sana rakamını söylemem inşallah. Yevme yukşefu ansakin fe yudawne iles sujudi fela yestatiyon tabi böyle olunca arkadaşlar tabi münafıkların hadisi de buna delil aynı şekilde yani münafıklara secde edin denilecek tabi sırtları tabaka gibi olacak şöyle secde edemeyecekler bu da kıyamette cennet ve cehenneme girmeden hala şeyin istek ve bazı yasakların olduğunu ne yapıyor gösteriyor yani mesela ben şimdi aklıma gelen gene hani diyor ya biri biri aklında bir söz söylersen hiç delilsiz yani Allah diyor kıyamette o ilinin içindedir diyecek hadi getir bakalım yani ne, neye dayanarak bunu söyledin Hadi git getir diyecek mesela. Şimdi bu adama da Allah orada ne yapıyor? Allah bunda parakta bulunuyor ya yani istekte bulunuyor. Teklif bunu mükellez kılıyor. Git getir neden getiriyorsan getir diyor. Bu da ne? Kıyamette teklifin olduğunu ne yapıyor? Kıyamette teklifin olduğunu gösteriyor. Yani İbni Abdülbel'in bunun inkarının bir anlamı ne? Bir anlamı yok. İbni Kayyum Tarihü'l izzeten kitabında zaten böyle uzun uzun reddiye veriyor İbni Abdülbel'e. Şimdi arkadaşlar, şeyi anladık değil mi? Bu e, hüccetin Resullerle ikan olduğumuz. Bu neydi? Bu bizim birinci görüşümüzdü. Yazarın tercih ettiği görüştü. Ve genelde işte tevhidi ve cihadi alimlerin de genelde kabul etmiş olduğu görüş bu yani. Tevhidi ve cihadi alimlerin genel olarak kabul etmiş olduğu görüş bu. Genel olarak. E, ondan sonra arkadaşlar direkt ikinci görüş ne? Hüccet insanlara akılla ikam olur diye. Hüccet insanlara neyle? Akılla sabit olur. Yani insanlar akılları varsa yapmış oldukları filizlerden ne yapacaklar? Yargılanacaklar. Böyle ki <gülüyor> hiçbir şey kendilerine ulaşmasın. Eğer insanlara Allah akıl vermişse insanlar ne yapacaklar? Bu akıldan dolayı Kıyamet gününde yargılanacaklar. Bu usulde ve genelde tahsin-takbih meselesi var. Bir görüşe göre ise tahsin-takbih biliyorsun akli. Akıllar şeriat gelmeden önce bir fiilin iyi ve kötü olduğunu bilir mi? Ve bu bilgi onlara kıyamette ceza gerektirir mi? Yani peygamber gelmeden önce akıl tek başına şunun iyi veya kötü olduğunu bilebilir mi? diye Bazıları demişler bilir, bazı demişler bilmez. Yani şeriat lazımdır. Bazı alimler de demişler ki bilir ama ceza alabilmesi için veya mükafat alması için şeriatın gelmesi lazım demişler. Anlaşıldı mı? Yani şöyle muhtesileye göre akıl, şeriat hiç gelmeden önce de, yani din gelmeden önce, peygamber gelmeden önce de içkinin veya zinanın haram olduğunu bilmek zorunda. Veya işte şirkin kötü olduğunu ne yapmak zorunda? Şirkin kötü olduğunu bilmek zorunda. Ve bunun üzerine de ne yaparlar? Bunun üzerine de yargılanacaklar. Yani hiçbir şeyle ulaşmazsa akıl yeter diyorlar. <gülüyor> Bunların kötü olduğunu anlamak için akıl insana yeter diyorlar. Bazı e, gruplar da demişler ki şeriat gelmeden önce ne akıl bir şeyin iyi ve kötü olduğunu <gülüyor> anlayabilir ne de insan bununla ceza görür demişler. İkinci grup. Üçüncü grup sünnetin genel görüşü ve aynı zamanda da şey e, racı olan görüşte bir fiil, bir fiil şeriat gelmeden önce de iyi veya kötü diye vasp edilebilir. Şeriat gelmeden önce de akıl bir fiilin iyi veya kötü olduğunu bilebilir yani. Ama bu fiilin iyiliğinin ve kötülüğünün cezasını veya mükafatını ancak şeriat geldikten sonra alır. Anlaşıldı mı? Yani mesela diyelim aklım şimdi bana diyor ki misal nedir? zararlı bir şey var. Diyor ki bu haramdır. Anladın <gülüyor> Ya bu kötü bir şey diyor yani. Bu, bu haram diyor mesela. Yani kötüdür o zaman haramdır. Şer'i bir delil gelmediği müddetçe sen bunun kötü olduğunu bilebilirsin ama kimseye bunu yapıyorsun diye sen şey alacaksın diye. Kıyamette ceza alacaksın ne yapılmasın? Diyemezsin. Ancak yani işte alimler der ki valla bu zararlıdır. Ya da bu işte haramdır. ne mi? Ondan sonra artık ne olmuş olur? Belli olmuş olur. Aynı şekilde <gülüyor> bu görüş İbnü i Çekhulüzzan e, İbn ve ile i̇bn Kayyım'ın da neyi? i̇bn Kayyım'ın da tercih etmiş oldukları görüş. Zaten bu görüşü almadığımız zaman arkadaşlar <gülüyor> bu görüş ne? Kur'an-ı Kerim'de deliller yönünden en kuvvetli olan görüş. Allah subhanahu ve teala mesela kavimlere geldiği zaman ne diyor kavimlere? <gülüyor> Siz iftira eden bir kavimsiniz. Demek ki şirkin iftira olduğu şeriat gelmeden önce de neydi? Şeriat gelmeden önce de sabitti. Mesela Allah onlara ne diyor? وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَعْ Siz ateşin kenarındaydınız. Yani onların içinde bulunduğu hali Allah ateşin kenarında olmaya benzetiyor. Öyle değil mi? Veya işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da önce bu ve benzeri ayetle ne yapıyor? Allah onların işlemiş oldukları cürmün kötü bir şey olduğunu söylüyor. Şeriat gelmeden önce de. Ama ceza ve muhakkada ne zaman olur? وَمَكُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَعْتَ رَسُولًا biz kimseye peygamber göndermediğimiz müddetçe azap ne yapmayız? Azap etmeyiz diye Allah subhanahu ve teala söylüyor. O zaman biz burada neyi anlayacaklar? Kur'an-ı Kerim'den hem Allah akılda ve fıtratta bazı şeyler kötü yaratıldığını yarattığı için fıtratta insan şeriat gelmeden bazı şeylerin kötü bazı şeylerin iyi olabileceğini bilebilir. Ama bu bunun cezasını yani kötülüğün üzerinden ceza alma yani kıyamette veya mükafat almanın ne zaman olur? Ne zaman olur? <gülüyor> Peygamberler geldikten sonra. Öyle değil mi? Peygamberler geldikten sonra insan iyinin veya kötülüğün cezasını alabilir. Aklın sadece hüccet olmadığını neyle çürütebiliriz mesela? Ve laqad baatna fi kulli ummetin rasula en ya'budu'llaha ve biz her kavimde bir peygamber gönderdik. insanlara Allah'a ibadete, tavuktan uzak durmaya çağırdı. Eğer diyelim ki akıllar bununla müstakil olmuş olsaydı peygamberlerin gönderilmesi ne olurdu? Abes olurdu. Allah ne diyor? Biz her kavme bir peygamber gönderdik bu şekilde. Ve in min ummetin illa khala fihanezir. Fatır suresinde Allah ne diyor? Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onlardan ne olmuştur? Bu önce okuduğumuz Nahl 36, Nahl suresi 36. Bu ikisi Fatır suresi. Allah ne diyor? Hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka onda bir uyarıcı ne olmuştur? Onda bir uyarıcı geçmiştir. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar biz? Buradan anlamış olduğumuz mesele şu. Buradan anladığımız mesele peygamberler eğer akla, akıl yetseydi insanların tevhidi bilmesinde peygamberlerin gelmesinde ne yoktu? Peygamberlerin gelmesinde hiçbir şekilde gerek yoktu. Ama Allah her kavme tevhidi anlatsın diye biz peygamber gönderdik diyor. Akıl göndermedi. Tabi buradaki Rasul kelimesini akla, muhteşemden bazıları akıl bir yere şey yapmışlar yani. Akıl bir yere tefsir yapmışlar. Yine Şura 52'de arkadaşlar Allah Peygamber'e diyor ki وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا وَمَا mal kitabu الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانُ Ey Muhammed biz sana ne yaptık? Biz sana bir ruh indirdik yani Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Sen bu Kur'an'dan önce imanın ve kitabın ne olduğunu bilmezdin. Anladın eğer akılla iman bilinen bir şey olsaydı buna en layık olan kim olurdu? Buna en layık olan Peygamber aleyhissalatü vesselam olurdu. Ama Allah şuraya evde de Peygamber'e bile diyor bir sana vahiy indirmeden önce sen ne kitap bilirdin ne de ne, ne de iman bilirdin diyor. Aynı şekilde Allah Peygamber'e ne diyor mesela Yusuf suresinde ilk başında diyor ki biz sana en güzel kısaları vahy ediyoruz bu Kur'an'la sen bu Kur'an'la ne de gafiller diyor Allah. Öyle değil mi? Eğer akılla insan uyanık olsa kainattaki delilleri çıkarabilseydi Çıkarabilir, çıkarabilir, çıkaramaz diye bir şey yok. Şimdi aklın da ehemmiyetini şey yapmamak lazım. Aklıdır insan hayra getiren ama yani bu akıl insana mükafat ve cezayı ne yapmaz? Mükafat ve cezayı gerektirmez. Ne lazım? Mutlaka şeriatın gelip bu yasaktır, bu doğrudur, bu haramdır, bu şifttir demesi lazım ki ne olmuş olsun? Bunun üzerine ceza ve mükafat bina edilsin. Aynı şekil mesela peygamber geldikten sonra da sana sola davetçi gönderiyordu. Eğer diyelim ki İnsanların davetçiye ihtiyacı olmasaydı. akıllar her şeyi bilmiş olsalardı. Peygamberin bu insanları yorması neydi? Peygamberin bu insanları yorması e, hiçbir anlamı kalmazdı. Burayı anladınız inşallah. et meselesini anladınız. Yalnız şunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Akılın da ehemmiyet, ehemmiyetini küçültmemek lazım. Yani akıldır insanın ölçüsü. Akıldır insanı Allah'ın insanları diğer varlıklara üstün kıldığı. Akıldır insanı kendisiyle hakkı batılı birbirinden ayırdı. Ama hangi akıl? Kur'an ve sünnetin öyle değil mi? dizginlerini, dizginlerini Kur'an ve sünnete vermiş olan onun arkasında sürüklenen akıldır. Bu akıl hem dünyasını hem de ahiretini, ne ahiretini kurtarmıştır. Yani akıl kendi başına tek olmadığından dolayı hevayla, hevesle, şehvetle, acizlikle, zayıflıkla yani akıl bir insandayken insanı sadece akılla düşünmeyin. İnsanın şehvetiyle düşünün, acizliğiyle düşünün kastalıklarıyla düşünün. Akıl tek çalışmıyor bundan dolayı. Bazen bunlara da tabi olmuş olabiliyor. Şehvet ağır bastı mı şehvete, rahat isteği ağır bastı mı rahata, heva heves ağır bastı mı heva hevese. Bundan dolayı akıl insanı götüremez iyiye veya kötüye. Öyle değil mi? Bundan dolayı ne yapmak lazım? Aklı hevadan, hevesten, şehvetten, eksiklikten ve arındırılmış olan Kur'an ve sünneti tabi etmek lazım. Anlaştık mı? Yoksa Kur'an ve Sünnet'e tabi olmayan akıl tek başına hareket etmiyor ki yine. <gülüyor> ne ile beraber hareket va ne ile beraber hareket getiriyor boğazı çok bir dakika kadar Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? Dediğimiz şey şuydu. E, akıl tek başına olmadığından dolayı ile hevesle, şehvetle beraber olduğundan dolayı ne olmuş oluyor? Akıl tek başına değil. Onun için ne yapılması lazım? Bunlardan arındırılmış olan Kur'an ve sünnete aklın tabi olması lazımdır dedik. Burada akıl meselesi inşallah çözülmüştür. Üçüncü görüş ne demiştik arkadaşlar? Misakla. Misaktan kastımız ne? E, hüccet insanlara misakla kayın olmuştur. Peygamberlerin gelmesine gerek yoktur. E, bu Arap 172. ve 174. ayetleri biliyorsunuz. Arap suresi 172-174. Allah diyor ki: Ve iz axal Rabbuka min bani Adam min zohurihim zuriyethum ve ashhadum ala anfusihim alastu bi Rabbikum. "Kalu bala şehidna. "An taulu yom <gülüyor> alkiyameti. "Inna kuna an haza gafilin. Allah kıyametten yapmıştır, onların sırtından, onlardan söz almıştır. Ben senin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet demiştir. Ta ki diyor Allah kıyamet gününde demişsiniz biz gafillerdik. Yani dünyada biz bunu bilmiyorduk. O, teqlu inna me ashrak a bauna min qabul, vakkunna min baghim afehulikun abimna fa'dal muttilun ve ya bizim babalarımız şirk koştu, biz de onlara tabi olduk şirk koştuk. Diyorlar ki bunlar bu ayet çok açıktır diyorlar. Kıyamet gününde Allah kimse cehalete özür göstermesin diye gafil olduğunu özür göstermesin diye diyorlar. Ne yapmıştır ama onlardan misak kalmıştır diyorlar. Anladın mı? Buna dayanarak da ne diyorlar arkadaşlar? Buna dayanarak da bu eli sünnet olan bazı alimler diyorlar ki misak nedir? Misak başlı başına bir delildir. Yani misak Allah'ın kabul bizden almış olduğu sözü kastediyorlar. Yine aynı şekilde hani e, hadis şerifte diyor ya sahinde diyor Allah kıyamet gününde ateş şehrinden birine soracak. Diyecek ki ona "Arad et لو yani yeryüzündeki her şey senin olsaydı sen onları feda eder miydin bu içinde bulunduğun azaptan kurtulmak için? Diyor nam na Allah diyor dedi ve ala fi adama fa illa yani diyor sen yer her şey senin olsaydı içinde bulunduğun bu halden kurtulmak ister miydin? diyor evet Allah diyor, ben bundan daha kolay bir şey istedim senden diyor. Ve Adem'in sırtındayken senden söz aldım diyor. Anladın? Bana şirk koşmadın diyor, sen gelene diyor, illaki bana ne yaptın? Bana şirk koştun. Bu ikisi diyor, delildir ki cehalet hiçbir şekilde ne değildir? Cehalet hiçbir şekilde özür değildir tevhid meselelerinde. Çünkü Allah diyor zaten, kıyamette demeyeseniz, biz ne dedik? Biz gafilerden dedik diyorlar. Bir arkadaşlar bu meselenin içinde fıtrat meselesi de var. Hani fıtrat Allah'ı letî fıtrat minnâsâ aleyhâ vâle Rum suresinde Allah diyor insanları Allah'ın fıtratı ki insanları o fıtrat üzerine yaratmıştır. Bunun tefsir ederken Ebu Hureyler ne diyor? Hangi hadise okuyor? Mâ min mevludin illâ yûledu alel fıtratî fe ebevâhu yuhewydânihi ev yunassırânihi ev yumeccisânih bir rivayetede ev yuşerrikanihi diyor. Hiçbir çocuk yoktur ki mutlaka fıtrat üzerine doğar. Yani İslam üzerine doğar. Daha sonra babası onu ne yapar? Babası anası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır veya Müşrikleştirir veya Mecusileştirir diyor. E diyorlar insanın fıtrat üzerine yaratılmıştır. E, fıtratla misak aynı şey zaten. İnsanın bu fıtratında vardır insanın diyorlar. Böyle olunca da ne olması lazım diyorlar arkadaşlar. Böyle olunca da e, diyorlar işte şey yapmak lazım. E, kimse cehaletle mazur olmaz. Herkesin fıtratında bu vardır diyorlar. Bu görüş Ehl-i Sünnet'in içinde muteber olan alimlerin görüşü. Yani böyle akıl gibi işte bidat ehlinin görüşü değil. Yani Ehl-i Sünnet'in içerisinde itibar edilen alimlerden bu görüşte olanlar var. Yani bunu hüccet olarak almış olanlar var. Nefs da geçen ders almış. Bu konuda iki kısma ayrılmış. Yani misakın başlı başına hüccet olup olamayacağı konusunda. Onlar da ne Onlar da iki gruba ayrılmışlar. Şimdi belki bu yani bunun yani yazar başta bir görüş seçti. Bunu nasıl şey yapabiliriz? Yani misakın delilinin tek başına geçersiz olduğuna nasıl reddiye verebiliriz? Bizim şeyh diyor ki kitabını okuduğumuz misak hüccettir diyor ama misak tek başına hüccet olamaz diyor. Misakın yanında peygamberlerin gelip bu misakı insanlara hatırlatması lazım ki diyor ondan sonra ne olabilsin ondan sonra hüccet e, olabilsin diyor. Delil olarak da biz diyor Kur'an-ı Kerim'i yapmak zorundayız, ayetleri ve nasları el üstünde bir bütün olarak anlamak zorundayız. Bir tane ayeti alıp kalan bütün o peygamberlerin hüccet-i dair ayetleri bir kenara bırakmak diyor, bu olmaz diyor. Öyle değil mi? İlimle uğraşan insan diyor, bir konuda sonuca varmak için bütün kaideleri getirmesi lazım ve ne yapması lazım ve getirdikten sonra da şey koyması lazım ortaya. Genel kaideleri olması lazım. Mesela ne gibi? Allah'ın affedeceğim dediği bütün hadisler ayetler işte Allah'ın affına dair. Biz bu neyle kayıtlıdır diyoruz her zaman? İnnallâhe lâ yeğfirâhîn'i şürekâbî Allah kendisine şirk koşulmasını ne yapmaz? Affetmez diyoruz. Bak bu ayeti atmış olsak öyle değil mi? Herkes Müslümandır demek zorunda kalacağız yani. Çünkü Allah'ın affı geliştir diyeceğiz. Allah her şeyi affedebilir. O zaman genel kaideler var yani. Bir şey anlatıldığı zaman bu bu asla getirilmesi gereken genel kaideler var. Şeyh de diyor ki şeyde Rasullerin gelişi de bunun gibidir diyor. Rasullerin gelişi bunun gibidir diyor. Misak da bunun ışığında anlaşılmalıdır diyor. Ve buna deliller getiriyor şimdi. Yani misanın yalnız başına hüccet olmadığına, misakın hüccet olabilmesi için peygamberlerin gelip bu misakı hatırlatmasına dair. Allah ne diyor arkadaşlar Nahl suresinde Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmiyor bir şekilde çıkardı diyor şey Allah subhanahu ve teala e şimdi hiçbir şey bilmiyor dediği zaman ne olmuş oluyor doğal olarak burada arkadaşlar demek ki biz hatırlamıyor olarak doğduk? öyle değil mi? Bak Allah diyor hiçbir şey bilmiyor bir vaziyette Allah senelerimizin kanından çıkardı o zaman biz Allah'ın bizim Adem'in sırtında veya orada ihtilaf var tabi bizden almış olduğu veya sözden ne yapmamız lazım arkadaşlar? hatırlamamız lazım. Allah'ın bizi bununla yargılaması için bizim bunu hatırlamamız lazım. İnsan hatırlamadığı şeyle yargılanır mı? Ya ben dünya gelmişim bir şeyi hatırlamıyorum. Bununla yargılanır mıyım ben? Yargılanamam öyle değil mi? İşte bu ayetle ne diyor? Bu ayetle diyor gösteriyor ki demek ki bu misakı hiç kimse ne yapmıyor? Hatırlamıyor. Aynı şekilde mesela yine Şura 52 demiştik ya daha önce ve كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا وما كنت تدري ما الكتاب ولا diyor ki Allah biz sana vahiy indirdik sen bundan önce ne yap sen bundan önce ne iman bilirdin ne kitap bilirdin diyor şimdi peygamber dahi misakı hatırlamıyorsa Allah'ın yeryüzünde seçilmiş olan kulu peygamber dahi misakı hatırlamıyorsa Allah'ın almış olduğu sözü hatırlamıyorsa biz nasıl hatırlayacağız öyle değil mi yine aynı şekilde o Yusuf suresinde peygambere gafil demesi Allah'ın yani peygamber Kur'an gelirlerinden misakla tevhidin bilincinde değildi. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar yani işte ne, ne diyoruz buradan? Yani çıkarmış olduğumuz sonuç ne olmuş oluyor burada? Sonuç olarak demek ki misak ne değilmiş? Başlı başına yeterli değilmiş. Ve elin talebesi olarak bizler bir konuya yaklaşırken bütün nasları bir araya toplamış hikmetmemiz lazım. Nasıl ki? Mesela adam bize dediği zaman kimle ne ila illallah derse cennete girer. Hadisini getirdiği zaman biz ne diyoruz? Ehl-i Sünnet'in menheci nedir? Ehl-i Sünnet'in metodu bir konu hakkındaki bütün nasları toplamaktır diyoruz. Sonra diyoruz bu ayette de ne diyor? Kim şirk koşmadan la ilahe illallah derse, kim tavıntı inkar edip la ilahe illallah derse, kim ihlasla derse, kim şeksiz şüphesiz derse diyoruz ve ne oluyoruz? Sonuç çıkarmış oluyoruz. Öyle değil mi? Ve diyoruz bu Ehl-i Sünnet'in yoludur. Aynı şekilde bu kaide burada da geçerlidir. Yani Şeyh'in söylediği kaide... Burada da geçerlidir. Bir konuya varırken, bir konuya giderken ne yapmamız lazım? Bütün nasları toplamamız lazım. Yani misakı aldık diye peygamberlerin hücreti kamerttiğine dair bütün ayetleri, hadisleri veya insanların aslında cahil olduğuna dair bütün ayetleri, hadisleri bir köşeye atarsak ne olmuş olur? Bir köşeye atarsak bu olmaz diyoruz. E peki o zaman arkadaşlar şöyle bir soru da gelebilir. O zaman Allah misakı niye zikretmiştir? Ya şimdi biri de böyle bir soru da sorabilir. O zaman Allah derin misakı niye zikretmiştir? Yani abet midir bu misak? Yani hiçbir değeri yok mudur diye. Misakın değeri vardır. Dedik ya misak hüccettir ve peygamberler bunu hatırlatmakla gönderilmişlerdir. Hiç olmayan bir şey değil. İnsanlara zaten söz, insanların sözünü vermiş oldukları bir şeyi insanlara hatırlatmakla gönderilmişlerdir peygamberler. Bu birinci nokta. Ve aynı şekilde ne diyoruz arkadaşlar? Yalnız misak tek başına nedir? Eksiktir misak tek başına eksiktir. Fezekkir inneme ente muzekkir. Peygamberler ne için gelmişlerdi? Hatırlatmayla. Hatırlat. Muhakkab ki sen nesin? Hatırlatıcısın. Ve Allah ne diyordu mesela genelde? İşte e, insanlara le'allekum yetezekkerun. Değil mi? Ve li Akıl sahipleri hatırlasınlar diye. Akıl sahipleri bilsinler diye. Ve insan ne diye insan? İnsan, insan diye isimlendirilmesinin sebebi çok fazla unutkan oluşundan dolayıdır. Ve kimseler diyemezsen şimdi hatırlıyor musun kalübelada verdiği sözü? Yani var mı öyle birini gördün mü ya ben hatırlıyorum işte bazı saçmalıklar var insanların işte işte hani bazen birini görüyorsun ya sanki ben seni görmüştüm ya olabilir diyor kalübelada falan bunlar saçma tapan şeyler yani olabilir kalübelada kalübelanın ne zaman olduğunu bile bilmiyorsun yani kalıbeladaki simaları hatırlayacaksın. İlham Şimdi burada arkadaşlar bu şey meselesini anladık inşallah. Misafirin tek başına, rafitlerinin tek başına hüccet olm, hüccet olduklarını, yani geçerli olduklarını fakat insana bunu kimin hatırlatması gerektiğini, Peygamberlerin hatırlatması gerektiğini ne yaptık? Peygamberlerin hatırlatması gerektiğini öğrendik. Şimdi burada bir tane şey geldi. Şimdi burada bir tane şüphe getireceğim. Bu misak ayetini deli alanların şüphesi. Şimdi bunlar diyorlar ki, arkadaş diyorlar, bu Mekkeli müşrikler diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce bunlar müşrikti. Ve bunlar ateşte yanacaklar diyor. Ateşte yanacaklarına delil. İnne bir ve ebake finnat. Benim babam da senin baban da ateştedir. Peygamber İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın sünnette rivayet etmiş olduğu bir hadiste sahabenin birine yine babaların ateşte olduğunu söyleyince zoruna gidiyor sahabenin. Diyor istedim ki sahabe diyeyim ya senin baban ya Resulallah? Hani zoruna gitmiş ya. Sana dedim ya senin ehlin ne olacak ya Resulallah? Diyor benim ehlimden olsun başkası olsun. Hangi kabre uğrarsan de ki Muhammed sizi... Sizi böyle üzen bir şeyle sizi müjdeliyor. Yüzünüz üstü sürüne sürüne cehenneme gideceksiniz diye. Peygamberimiz böyle diyor. Bu peygamber gelmeden önce babası da dahil, annesi de dahil hepsinin ateşte olduğunu gösteriyor. İki, arkadaşlar Allah Kur'an'da bunları müşrik diye içimlendiriyor. لَمِيَكُنِ اللَّذ۪ينَ كَسَرُوا ehli اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا Ne müşrikler ne de ehli kitap diyor. Kafirlen ehli kitap diyor. Daha bunlara peygamber gelmemişti. Öyle değil mi? E peki ne olacak? Bunlara peygamber gelmeden Allah bunlara müşrik diyor. Yine mesela Allah e, ehl-i kitaptan konuşurken ne diyor? ehl ehli kitap bundan önce kafir olanlara karşı övünürdü. Yani peygamber bizden gelecek. Kafir olan dediği kim? Mekkeliler. Müşrikler yani Araplar. E, ehl-i kitap dediği kim? Hristiyan ve Yahudiler veya Yahudiler sadece. Şimdi bu naslar bize neyi gösterdi? Bir... Peygamber gelmeden bunlar ateşe şeylidirler. İki, bunlar nedirler? Bunlar... Eyvah. Bunlar müşriktirler. Anlaşıldı mı? Peki ne yapacağız? Diyorlar ki bunlar, bunlar peygamber gelmedi bunlara diyorlar. Bunlar o zaman nedirler diyorlar? İbrahim'in dini bunlara ula, şey, bunlar misakla diyor şeydirler. Bunlar, Allah bunlardan Arap 274'te bahsettiği misak, söz, Allah bu sözü onlardan almıştı ya diyorlar. Bu sözden dolayı onlar nedirler Bu sözden dolayı onlar bununla yargılanacaklar diyorlar. Yani Demek ki misak nedir? Demek ki o söz tek başına hüccettir diyorlar. Ee, Şeyh de diyor ki arkadaşlar meşhur bir cevap var zaten onu veriyor. Şeyh de diyor ki birincisi diyor bu insanlar İbrahim'in dini bunlara gelmişti. Misakla bunlar şey değillerdi diyor. Misakla bunlar sorumlu değillerdi diyor. Bunlara İbrahim'in dini ulaşmıştı. Dersen İbrahim'in dini nasıl ulaşmıştı? Tahrif edilmişti İbrahim'in dini. Şef diyor, Zehir İbni Amr ibn ve Varaka İbni ve bir iki kişi daha neydi? Sağlam tevhidi biliyorlardı. Demek ki hala sağlam tevhid de neydi? Hala sağlam tevhid de vardı. Ve bu insanlar sürekli bunlara diyoruz, sizin bu yaptığınız yanlıştır diye. Siz putlara takıyor, işte Allah yarattı, siz bunu götürüp Allah'tan başkasına kesip Allah'tan başkasının ismini anıyorsunuz. İşte benden başka İbrahim'in dini üzerine olan yoktur diye bağırıp çağırıyordu bu insanlar. Diyor o zaman nedir? Bu da bize neyi gösteriyor? Hüccet başkalarına bir defa dolsa olsa tevhidi hatırlatmakla hüccetin kayım olacağını ne yapıyor? Kayım olacağını gösteriyor. Aynısını İmam Neuvi de söylüyor arkadaşlar. <Sessizlik> İnnehebi ve ebeke finner Müslüm'ne geçiyor. Ben babam, senin baban da ateşlerdir hadisi. nevi diyor ki bu gösteriyor ki peygamberden önce öğrenilen nesli cehennemdedir. Hiçbir kimsenin yakınlıkları da onlara fayda vermeyecektir. Ve diyor ki bu demek değildir ki onlara davet ulaşmadan onlar. Allah onları ateşte yaktı. Onlara İbrahim'in daveti ulaşmıştır diyor zaten. Onlara İbrahim'in daveti ulaşmıştır. Yoksa şimdi şöyle bir Bizim dinimiz de şu anda yani tahrif edilmiş. Öyle değil mi? Her yönden tahrif edilmiş. Şimdikilerin hepsinin de mağdur olması lazımdı o zaman. Neydi şimdikiler? Misakla değil. Peygamber'in dininin kendilerine ulaşmasıyla ne oluyorlar? Ulaşmasıyla bunlar da hüccet bunlara ikame olmuş oluyor. Yani Ellerinde bir delil kalmıyor. E şimdi burada tabi birileri çıkar der ki yahu kardeşim sen böyle diyorsun da Allah diyor ki zira unzira Allah Yasin suresinde diyor ki öyle bir kavmi uyar ki onların babaları uyarmamıştır. Allah bunların uyarılmadığını söylüyor. Sen de bunların uyarıldığını söylüyorsun. Allah İbrahim'in dinini uyarıcı olarak görmüyor. Yeterli görmüyor. Sen de diyorsun ki işte şeydir bunlar uyarılmışlardı diyorsun. Peki nasıl olacak bunların arası? başka bir ayet de var arkadaşlar. Diyor ki ve مِنْ ümmetin اِلَّا خَلَى ف۪يهَا <نَذير> Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda bir uyarıcı olmuştur? Mutlaka onda bir uyarıcı geçmiştir. Bir uyarıcı ona gelmiştir. E nasıl anlayacağız bu hikayeti şimdi o zaman? Bir ayet diyor ki öyle bir kavmi uyar ki öyle bir kavmi uyar ki onların babaları uyarılmamıştır. İkinci ayet diyor ki hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda uyarıcı geçmiştir. Nasıl anlayacağız? İbni diyor ki anlayacağız ki İbrahim Sadece Araplara gönderilmediğinden dolayı Allah böyle söyledi. Yani İbrahim de onun bir isaretle gelmiş çevresindekilere. Bundan dolayı diyor Allah ne yaptı Araplara diken öyle bir kavmi uyar ki babaları uyarılmamıştır. Yoksa uyarılmışlardı falan onlara has bir uyarı değildi. Hani her kavmin özel uyarıcısı diye bazı ne genel peygamber gibi onlara has bir uyarıcı yoktur. İmam Kurtubi'ye göre de diyor peygamberden önce yani onlara Arap bir uyarıcı gelmemişti. Yani Arap olmayan uyarıcılar gelmişti. Peygamber de geldi ne yaptı? Peygamber de geldi. Arap bir uyarıcı olarak onlara geldi. Burada ne geçerli arkadaşlar yine? Bir konu hakkında fikir yürütürken, bir konu hakkında hükme varırken bütün nasları bir araya toplamak lazım. Öyle değil mi? Bir nası alıp asıl yapıp ondan da diğerleri de onun uğrunda tevil etmemek lazım. Bütün nasları bir araya toplarız. Bakarız asıl olan nedir? Asıl olanı çıkarırız ortaya. Ondan kadar diğerlerini de onun ışığında ne yaparız? Diğerlerini onun ışığında anlarız. Tahrif etmiş olmayız. Buraya kadar sormak istediğiniz bir soru var mı? Anlaşılmayan bir nokta. Hı? Anlamadım illa kaldı فيها nazil. Diyor, bak şimdi arkadaşlar Bu misak hüccettir diyenler diyorlar ki, ya sen diyorlar bize diyorlar ki mesela. Siz diyorsunuz bunlar İbrahim'in diniyle uyarılmışlardı Mekkel müşrikle. E Allah da Kur'an'da diyor ki, lütüm dîna kavmen ve unzirâ âbâhum Öyle bir kavmi uyar ki ey Muhammed babaları uyarılmamıştır. Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız diyorlar yani. Sen böyle diyorsun uyarılmış diyorsun, İbrahim'in dini ulaşmıştır diyorsun. Allah da onları uyarılmadığını söylüyor. Demek ki diyorlar tevhidde cehalet diye bir şey yoktur insan. Gafil de olsa müşrik olur diyorlar. Şeyh de diyor ki başka bir ayete de diyor? وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى فِيهَنَذۜ Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda uyarıcı geçmiştir. Öyle değil mi? Hiçbir ümmet yoktur ki ayet numarasını söyleyeyim sana. Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka ondan olmuştur? Fatır 24. Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda bir uyarıcı olmuştur? Bir uyarıcı geçmiştir diyor. Ha bu ikisini alırız diyor. Ne olmuş Ehli sünnetin menheci. Beraber sonuca ulaşırız diyor. O zaman ne yapmak lazım? Demek ki her ümmette uyarıcı geçmişse demek ki bu işte öyle bir kavmi uyar ki babaları uyarılmamıştan kasıt nedir? İbn-i Kesil diyor ki kasıt yani şudur onlara has bir peygamber gelmemişti. bir ne diyor? Diyor kasıt nedir? Onlara Araplardan bir peygamber gelmemişti. Anlaşıldı mı? Yoksa peygamber onlara davet gelmişti. Bir de şunu da unutmayın arkadaşlar. Uyarıcı demek illa peygamber olacak diye bir kaide yok. Peygamberin geride bıraktığı din de nedir? Peygamberin geride bıraktığı din ve bu dini insanlara anlatanlar da nedirle uyarıcı hümmendirler. Öyle değil mi? El-ulema alimler peygamberlerin varisleri diler. O zaman bizim de şu anda şu şey olmamız lazım. Bizim de özür sahibi olmamız lazım yani peygamber görmedik biz. Öyle değil mi? Ama alim alimler bu dini ne yapıyorlar bize? Alimler bu dini bize ulaştırdıklarından dolayı her kavvin o olmuş oluyor. içinde bir tane uyarıcı olmuş oluyor ve nereye bakarsanız bakın mutlaka genelde böyle hakşi tevhidi biri de vardır yani tek de olsa etrafında kimse olmasa hakki tevfidi yaşayan insanlar böyle bir tane de olsa bulursunuz yani mutlaka eyval va davanhamdüllah <gülüyor> herül amin